madde, yani yiyecek, içecekte haram azdır. Anlatabildim mi? Mokruh çoktur. Bellidir. Yani yiyecekte ne haram var dedik? Sadece paçan uzun olmaz. Gerisi nedir? İkra cürüyor. Gerisi ikrahı cürüyor. İkraha cürüyor için, onun için şey oluyor. E, süs de evet evet sorular sağ olun hocam ben evde evde rahmetli olan birisinin yani vefat etmiş olan birisinin resmini duvara asmak caiz midir hocam evde bir tane vefat etmişse resmeni duvara asmak caiz mi Caiz değil. Resim hiçbir şekilde ister fotoğraf olsun ister elden çizilsin caiz değil. Zaten elden çizildiği haramdır. Fotoğraftan, fotoğraf meknesi alimler ihlif etmişler dedik bundan önce. Ama hatıra için asmak için de haramdır. Caiz değil. Çünkü o eva melek girmez. Resim olduğu eva o evde o evde o insanı görürsün, o evde o insanı görürsün, o ölmüş, üzülürsün, onu özlersin. Anlatabildim mi? Ondan dolayı nedir? Şey değil, caiz değil. Hiçbir surette alimler canız görmüyorlar. İster canlı, ister hayvan, maalesef bazı var mesela halı asfır içinde aslan var. Ee, yani e, manzara resmi koyuyor, orman içinde hayvan var. Bunlar da hiçbir şey, hiçbir suratla caiz değil. Hiçbir canlının resmini asmak caiz değil. Evet. Soru buyurun. Buyurun kardeşim. Hocam ıı, tavla ile ilgili, susu biliyordum yani tavlanın haramlılığı ile ilgili rivayetleri okumuştum da, patrağaç ile ilgili de, patrağaça ıı, herhangi bir haramlılığıyla ilgili bir şey bilmiyordum. Bununla ilgili kesinlatsa Tabi tabi dedim ya İmam e, acuri bir kitap da edif etmiş. Evet, ben şöyle bir okumuştum da, mesela satıraç oyunu ile alakalı savaşla ilgili stratejiler geliştirdiği için insanın kafasında oynanmasında herhangi bir o gayri yorumudur o da biz bizimkiler de onu almış öyle uyguluyorlar ama ilakası yoktur. Evet. Yoksa caiz değil. Yani nasıl var bunun hakkında? Alemler bunun hakkında ittifak etmişler yani. Yoksa biz isterdik caiz olsun biz de oynayalım. Yani bizim e, düşmanlığımız yoktur sötrençten. Bizim düşmanlığımız şeytanlendir. Şeytan nasıl bizi düşman ilan etmiş, biz de etmemiz lazım. O düşmanımızdır, dikkatli olmamız lazım, uymamamız lazım ona. Evet. Yani nasıl... var, kitap var, dönebilirsin oraya. Şekillerine bir, bir, bir e, e, yani eğer e, e, e, e, atın yüzü var ise gözü var ise e, tabi o caiz değil. Ben bilmiyorum. Tamam işte o caiz değil. Zaten oyun e, şatranç bak haram, ol, haram olan bazı şeyler e, farklıdır. Mesela sigara haramdır. Ama tütündür sigara, yani ben cebimde bir peçet var, namaz kılıyorum. Caiz mi? Evet, caizdir, bir mahsul yoktur. Ben sigarayı elimde de tutabilirim. Bu haram değil. içki de bile, hamur dediğimiz, içkinde alimler ihlif etmişler. Necis mi necis değil, Racı olan necis değil. Ama haramdır. Baş haramlar var, hem necistir, hem haramdır. Evet kalbi mühürlü olan kimsenin durumu hakkında bilgi verir misiniz? Kalbi mühürlü olan Allah kurusun, Allah kurusun kalbi mühürlü olan yani şeytana teslim olandır. Kalp mühür nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki yani zaten e, kafirler o bellidir kalbine neden mühür olur. Kibir, isyan, tohyan, e, redd, şübhet, dalalet, bunlardan dolayı kalbin olur, mühürlenir. Bu önemli değil bizim için. Bizim için önemli olan Musulmanın kalbi mühürlü olsa o Allah kurusun tehlikeli olur. O da neyle olur? Kalp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki dam beyazdır. bir küçük masiyet işledin, bir damla siyah düşer içine. Eğer bunu istiğfardan, tovbayden silmesen Ondan sonra bir damla daha düşer. Bir damla düşer, simsiyah olur. Simsiyah olduktan sonra kalp mühürlenir. Allah korusun. Ondan sonra mühürlense her şeyi basitleştirir. Ondan sonra bu şeytan seni bırakmaz böyle. Her şeyi güzel gösterir. Bak şeytanın oyunlarındandır bu. Önce sen bir şeyi çok haram görürsün. Ondan sonra gittin o şeyin yanına. Bir tanesi dersine sana yok, böyle değil. Biraz, biraz, biraz, biraz Bundan önce gördüğün olmasa olmazıydır şimdi bakıyorsun o işin e, sen ortamında bulunuyorsun. Ondan sonra fiiline düşüyorsun. Yani şeytan bir kadınla bir ekşe diğer, diğer gelmez demez gelin zine fahişesini yapın. Söylemez bunu ama ne olur yavaş yavaş. Önce mesajleşirler, ondan sonra gözleri bakışır, ondan sonra elüleşirler, ondan sonra gel bir konuşalım, benim niyetim sağlamdır. Ondan sonra, ondan sonra, ondan sonra ne olur? Basamak basamak, sındıra sındıra hatta istediği mahsiyeti şeytan işletir. Bu yalanda da öyledir, cünahta da öyledir. E, haram yemekte de öyledir, hiç öyledir. İşledikçe işte insan ne olur? Kalbi mühürlenir. Öyle mühürlenir ki artık adam ayeti duysa bile işlemez onu. Bugün de çok Müslüman var. Ayet duyusun, hadis duyusun, tamam diyor ama işlemiyor onu. İnkar etmiyor. İnkar etmiyor. Tamam diyor ama işlemiyor. Neden işlemiyor? Kalp mühürlenmiş Allah korusun. Öyle mühürlenir ki kaplar kalbi o zaman Allah kursun kifre kader düşer. Ayette dedi Gıcibi. diyor öyle ihata bihi khati'atu. Ayette geçti. Khati'aları, cünahları ihate etti. Yani sardı kalbi. Öyle sarar ki mühürler ondan sonra Allah kursun kifre bile gider. Çünkü şehvetine uyar. O zaman desene ona haramdır. Ya, ne haram ya? Diyar. O zaman kifre düşer. Haramı çeynedıktan sonra. Evet. <gülüyor> diyor ki selamun aleyküm. Altına. Aleyküm aleyküm aleyküm altını borcu alıp parasını da e, az az ödeyerek yani taksitle kastediyor herhalde. Bu yolla alışveriş yapmanı hüküm Altında mı? Evet. Şimdi asıl da altın e, peşin alınır. Para verip para alınır. Ama bir de alış var taksit alışı. Normal piyasada mal alıyorsun. Bunun bir mahsuru yoktur. Bugün de Türkiye'deki bizim taksitle alış yani ben bir buzdolabını peşin alıyorum 300 liraya ama taksitle alsam 400 liradır. Bunun bir mahsuru yoktur. Çünkü bunda ne var? Karşı tarafın ziyanı var diyorlar. Sen az az oluyor, İki tarafın avantajı olur. Bu anlaşmalıdır. Bir mahsuru yoktur. Ama altın aslında peşin olması lazım. Bazı alimler bu konuda cevaz vermişler. Yine taksitle alınabilir. Eğer anlaşma olsa yani deseler senin altının fiyatı bu kadar sen de bu kadar ayda para versen onu kapatırsın. İnşallah bunun da mahsuru yoktur. Evet. Diyor hmm. ki kıyamet gününde tartı, yani terazi, mizan var mıdır, yok mudur kafirler için? Mesela mümin 102-103'te kef 105 ayetlerine göre ayet gününde kafirler için tartı konulmayacağı durumu bahsediliyor. Biz bunu nasıl anlayacağız? Yani kafirler için tartı var mıdır, yok mudur? Şimdi kafirler için arkadaşlar tartı yoktur. Tartı sadece müminler içindir çâfir bir tane çüfürden allah Teala'nın karşısına gitmişse bunun için ameli tartılmaz. Çünkü ameli, iyi amellerinin, salih amelleri eğer yapmışsa, insaniyete herhiret yapmışsa, insanları kurtarmışsa, bunlar dünyada karşılığı var. Ama ahirette karşılığı yoktur. Onun için çâfirin hiçbir şekilde, hesap gününde şey olmaz şimana verildi, soluna verildi kitabı tamam yandı o, gitti. Ama bir de sağına verilen var, onlar nedir? Sevinirler, hesapları bellidir kazanmışlar. Bir de minvara-i lahri, arkasında tutar. O nedir? Tahsin Müslümanlardı. Evet, kafir için Allah ve alem tartı yoktur. Evet. Namazda niyetimizi değiştirebilir miyiz? Hayır namazda niyet değişilmez hiçbir şekilde tekbirle tür ihramla ne niyet etmişsen odur ben Allah'a vakıbör dedim çiruç attım sonra dörde çıkarttım olmaz olmaz caiz değil çünkü her şey amel niye inlemeli amel o niyet tekbirden öncedir tekbirden sonra niyet değişilmez namaz batıl olur başka soru arkadaşlar. Buradan mı? Mesela bir kişi sabah namazı, geçen derslerde sormuştum, hani, sabah namazı diyelim, işte, uy uyuyakalmış, kalkamadı. hani hızı kılınması, güneş çıktıktan sonra anladınız hani ya, mesela yükseldikten sonra kılınması daha daha mu olur dedi? Evet. Bir kardeş öyle aynı şekilde söyledim, o da bana... Nedir? Ben de bilmiyorum. Yani Şimdi <gülüyor> tamam bu güzel sorudur. Geçen gün arkadaş da sordu bize aynı bunu. Şimdi arkadaş soruyor, ki namazı bir namazın vakti geçti, bir ferz namazının vakti geçti. Ne zaman kılınır? Yok, sorup yani böyledir. Ne zaman kılınır? Bir namazın, ferz namazının vakti geçti bilmeyerek yani unutursun bazen insan unutur ferz namazını bile o kadar meşgul olur unutur bakarsın birden azan okundu yani aklına geldi aa ben mesela çindiyi kılmadım neredeyse akşama 5 dakika kalmış olur insanlık halidir az da olsa olur ama bugün de çok oluyor maalesef kalp iman zayıflığındandır gaflettendir Allah hepimizi ıslah etsin ama arkadaş özellikle soruyor sabah ile ilgili şimdi bunun hükmü nedir Ferz namazını zamanı hatırladığın zamandır Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Ne zaman hatırladın o zaman kılacaksın. Onun onun kaffarası odur. On o zamanı geçtikten sonra dünya kadersen onu diyor infak etsen onun yerini dolduramaz. Arkadaş sorduğu diyor sabah namazı. Ben kalktım sabah namazına baktım ikrah vaktidir. Yani güneş doğmuş içi mızrak yerden ayrılana kadar ikrah vaktidir. Bu ikrah vaktinde namaz kılınmaz. Anlatabildim mi? Ama her namazı kaza olur. Çünkü dedik namazın vakti ne zamandır? Hatayladığın zamandır. İkrah vaktinde ne olur? Tehiyyeti mescud olur. Ben camiye girdim ikrah vaktidir. Tehiyyetil mescid kılayım yoksa oturuyorum. Hayır, tehiyyetil mescid kılabilirsin. Of, sabah namazında da kalktın kılabilirsin. Ama alimler diyorlar ki eğer kalktın ikrah vaktına, sen zaten ebdes alacaksın, ikrah vakti çıkar. Biraz sabretsen afzaldır. Yani iki nimeti bir arada yaparsın. Hem Allah izin vermiş seni hatırladığın zaman zaten diğer hadiste Resulullah diyor, ne kadar sen namazdansın o kadar namazdasın. Yani mesela ben 10 dakika kalıp namazı hatırladığım vakti çıkıyor. Ama dolaşıyorum bir ebdes yeri bulamıyorum. Bir cami bulamıyorum sokakta. Yani biraz uzakta koşuyorum camiye yetişeyim diye. Ben o niyetle koşuyorsam o asnada embeli ben namazın içinde sayılırım. Ecrim yazılıyor. Anlatabildim mi? Bir de sabah namazı özellikle ikrah vakti nedir? Çiğ mızrak. Bazı rivaya bazı alimlere göre bir mızraktır. E bu ne kadar yapıyor? Yen 10 dakika yapıyor, yen az yen bile çok yapıyor. Zaten sen uyandığında ebdesine kadar, kadar ikrah vakti geçmiş. 13 alimler düle çi yeri bir yere getirip sabredip ikrah vaktini beklemek lazım. O da beklenmiyorsun. Zaten azan verip kamat verene kadar çoktan 10 dakika geçmiştir. Tabi yani bir mızrak, bir mızrak nedir? Bir mızrak 10 dakikadan daha az yükselir. Evet. E, Ama bizim Türkçe'de takvimlerde 45 dakika yazarlar. Aslında bu e, şeyden dolayı yani bu şerî bir ölçü değil. Bunu bazı hanefi alimleri bilmiyorum Türkçe'de yani şeye göre koymuşlar, ihtiyat babından koymuşlar. Evet ama asıl bir mızraktır, bazı rivayette çi evet Diyor ki ölen kişinin arkasından mevlüt okumanın dinimizdeki yer nedir? Ölünün 52. gecesinde okutulması gerekir gibi bir hüküm var mıdır? Bizim dinimizde ölünün arkasından sadece dua edilir. Onun haricinde hiçbir şey olmaz. Evledi sadaka verebilir. Bunun haricinde, doğal sadakanın haricinde hiçbir şey olmaz. Hatta sadakaya bazı alimler karşı çıkmışlar. Çünkü sahih, sahih hadiste diyor, veledun salihun yed'u lehu. Bir adam oğlu ölse, bir insan ölse ameli dünyadan kesilir, üç ameli kalır. Bir faydalı elim, bir sadaka cariye. Bir de Salih Evlat onun için dua etsin. Asas olan budur. Salih Evlat öyle için dua eder. Onun haricinde işte kırkıdır, elliçisidir, ilidir, mevlütüdür bunların hiçbirisinin yeri yoktur bizim dinimizde. Yeri olan diyen adet uftan diyor. Bizim kitaplarda bu yazmıyor. Yazırsa da kaynaksızdır. Yazırsa da bundan 300-500 sene önce kitaplarımıza girmiş kaynaksız bir dene gelmiş hoş görmüş tamam bu da böyle olsun demiş. Aslında bu yine Hristiyanlardan Yahudiden gelme bir adeptir maalesef. Bunun çocuğunu arasak oradan gelmedi. Onun için kırkında mevlüt okumak mevlüt okumak zaten öyle için olmaz. Taziye koyup Kur'an okumak bile yoktu. Öyle öldü sadece üç gün onun ehli beyti top, otur, oturabilirler orada ne yaparlar? E, taziye kabul ederler. İnsanlar gelip başınız sağ olsun. Için, e, ölü için dua edecekler. Asıl olan budur. Hatta yemek yapmak caiz değil. Yani o üç günün içinde ev sahibi, ev sahibi, taziye sahibi insanlar gel yemek vermesi caiz değil. Neden? Çünkü o kendi musibetiyle meşguldür. Resulullah diyor, ''İsma'u li âli cehfer ta'am. Musibeleri onları cafer tayar, Tayyar, şehit olduğunda, müte Savaşı'nda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi, yani Beyti için siz yemek yapın. Çünkü onlar musibetleriyle meşguldüler. O üç günde taziye kabul edenlerinde her komşu yemek götürür. Bizim Anadolu'da da öyledir. Her komşu yemek götürür o üç günde çünkü onlar musibetleriyle, özünleriyle meşguldular. Onun için bizde bazı insanlar var, giderim taziyen de bir karnımızı doyduralım. Var mı bu? Var. Maalesef. Özellikle küçük şehirlerde. Bu caiz değil. Caiz olan nedir? Konum koşu yemek edecek olmaları için üç günden sonra caiz değil. O üç günde de Kur'an okutmak bile caiz değil. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor اِقْرَهُ لِمَوْتَاكُمُ li yasin. Yasin'i can çekiş asnasında okursun. Canını, ruhunu teslim etti Rabbine artık biter Yasin okumakta. Ama ben taziyede oturuyorum. İşte demişler madem otururuz en güzel Allah'ın kelamıdır. Evet bu aklın, mantıkan, hissen güzeldir. Ama şeran değil. Çünkü bu güzel olsaydı Resulullah yapardır bunu. Resulullah yapmadığına da. Ondan dolayı biz de yapmamamız lazım. Tamam Resulullah yapmadı. Diyelim. Ashabı tabi'in, etba'u tabi'in dört imam ta yedi sene onlardan sonra bu yapılmadı. Ondan sonra ne oldu? Bu mesele sokuşturuldu. Evet. evet. Bir de kadınlar siyah girmesi bu da caiz değil. Kadınlar Ölü, de, ölü için siyah girmesi. bu dinimizde yoktur. Evet. Diyor ki her insanın ölüm anı bellidir. Edilen bedduaların özellikle de anne babanın yani anne babadan alınan duaların insan ömrüne nasıl bir etkisi olabilir? Şimdi arkadaşlar her şey miktardan Allahu Teala İnsanı yaratmadan önce her şeyi belirtmiş. Bazı kaderler var muallaktır alimler diyorlar. O Allahu Teala onu zaten onu da biliyor Rabbil Alemin. Mesela diyor siley rahim yap ömrünü uzat hadiste. te Ömrü en uzatan nedir? Siley rahim'dir. gidip akrabalarını sormaktır. <gülüyor> Salam vermektir, hal hatırlarını sormaktır. Babanın arkadaşları var hiç siley rahime gidiyor. Bular ne yapar ömür uzatır. Ama senin ömrün zaten yazılmış, neyi uzatır? Bu muallak ömürler var, e, kaderler var. Bu sılayı rahim ne yapar? Allah Teala biliyor, seni yarattır, sensin sılayı rahim yaparsın. Ömrünü o zamana koyar zaten. İşte bu teşviktir. Neye teşviktir? İslam dini toplumsaldır, bunu teşvik ediyor. Şimdi buna buna da buna da gerek beddarlar. Allah subhanahu teala e, ana babanın be duası, bedduası dünyada muhakkak çıkar, kesin alır, ani alır. Onun için Allah e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem annelere, babaları yasaklamış beddua, evletlerine beddua yapmalarını. Neden diyor leallahu, bilmezsin ki o arada kapı açıktır, da aynı yani isticaba bulur. Etmeyeceksin. Ha ya Rabbi bir, bir ağzımdan çıktı kızgın halindeydim etmeyeceksin Resulullah diyor. Kızgın halinde de Peki Belki kapıyı buldu. Ama beddua bu korkutmak badındendir. Evet ana babanın bedduası anidir çıkar. Ondan dolayı bu Allah Teala biliyor sen ananı babanı e, kötü bakarsın onlar da beddua basar sana. Senin de kaderin ona göre çizilmiştir. Evet, yoksa asıl kaderi hiç kimse bir şey değişmez. Evet. Kadınların kabir ziyareti yapmasının hükmü nedir? Kadınların kabir ziyaretini ziyaretinin hükmü nedir? Asıl da eskiden cayizimi sonradan nez konulmuş. Resulullah yasaklamış. Yani kadınların ee, kabir ziyaretleri caiz değil. Ama bazı rivayetlerde var. Resulullah izin vermiş. Bunun da orasını alimler bulmuşlar. Eğer bir asıl da ziyaret, kabiri ziyaret etmek nedir? Yok gidip o adamı kabrin başında ağlayacaksın. O, onu diye çedere e, esyan edeceksin. Nasıl gittin diyeceksin. Hayır. Kadir, kabir asıl kabrin ziyareti ahireyi hatırlatmaktır. İlk önce kabir ziyareti kesinlikle İslamiyet'te erkek ve kadın için yasak idir. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediği ki ziyaret edin, ahireti size hatırlatır. Yani biz kabre gidip ahireti hatırlamamız lazım. Ne diyeceğiz? Bu arkamızda dünya zineti, önümüzde kabristen. Bu bunlar da, bunlar da bu, bu arkamızdakini bıraktı Yerleri neredir? Yerleri yerleri buradır. Bizim de yerimiz buradır. Bizim de yerimiz neredir? Buradır. Burasıdır bizim yerimiz. İşte bu insanı kabir ziyareti hatırlatır. Kadınlar için alimler diller, cevaz aynı eskisi gibi kaldı. Bazen Resulullah ve sellem işte görmüş Fatıma kızını radıyallahu anha nereden geldi? Demiş sen gittin mi kabre? Yani yok dedi gitmedim filan yere kadar gittim. Gitseydi demiş Resulullah cennetin kokusunu almazdı. Ondan dolayı kadınlar için haramdır. Ama bazı alimler demişler eski hadislere göre nesketmiş onu. Ama doğru olan haramdır. Ama da de alimler demişler bunun ortasını bulmuşlar. Kadın isterse mahremiyle gidebilir ama ne şekilde gider? O kabrın zaten kadın, Müslüman kadın nasıl çıkarsa dışarıya mükemmel bir muhteşem bir hicabiyle aynen öyle böyle mahramıyla fitneye sebep olmamak şartıyla o kabre getirmesinde bir mahsulcü görmemişler. Evet. Diyor ki Cebrail peygamberimizden sonra insanlara görülmüş müdür? Yani insan peygamberimizden başka Cebrail'i gören insan var mıdır? Yoktur. Sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu hakiki surasıyla çi sefer görmüştür. Bir sefer vahiy çesildiğinde, Zuhar surası indiğinde diyor gözümü kaldırdım baktım samaya kadar gidiyor kanatları var. Hatta bir rivayette 700 kanatı var diyor. Bir de Sidretil Muntaha'da gördü. Sidretil Muntaha neredir? Arşin. Rabbil Alemin orada. Hocam 600 değil mi? 600 evet. 600. Ee, Sidretil Muntaha'ya hatta Cibril aleyhisselam durdu. Ne oldu ya Cibir? Resulullah dedi, dedi benim sınırım bu kaderdir, bana bu kader izin vermiş. Orada hakiki suretiyle gördüm. Necm surasında geçtiği gibi. Ondan sonra Resulullah da çıktı ona, Rabbil Alemin'in yanına gitti. Orada Rabbil Alemin'le e, konuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahiy geldi ona. E, konuştu Rabbil Alemin'le direkt. Orada namaz ferzi olundu. Evet. İnsan suretinde Cibril hadisinde insan suretinde defalarca görünmüş. O ayrıdır. Bu hakiki yani, suretinde. Şer, diyor. Hakiki manada Hakiki de. manada kimseye görülmemiş Cibril aleyhisselam. Sadece Resulullah'a ki sefer görmüş. Hatta raci olan peygamberlere bile görmemiştik. Görülmemiştik. Evet. E, melekler nasıl oluyor orada? Asli... İnsanlar yaratılmadan önce Bir dakika okusun. Asrı suretinde bir Hira'da bir de Sıdra'nın mütahede değil miydi? Yani. Neden? Hira'da. H e, yok, ilk vahiyde görmedi hakiki suratıyla. İlk vahiyde görmedi hakiki suratıyla. Şeyde gördü onu. Bir ay vahiy kesilir Resulullah'tan. Hatta Resulullah çıkar dağları dolaşır. Tabi. Hakiki suratıyla. Orada başka bir suratla geldi. Hakiki suratıyla değil. Cibril aleyhisselam'ın hakiki suratıyla iki sefer göründü. Evet. Diyor ki e, melekler nasıl oluyor da insanlar yaratılmadan önce biz varız sana ibadet ederiz, onlar yeryüzünde fitne çıkar diyorlar. Şey ayeti var ya bu Rabbul Kelime, Melaket-i Şimdi bu istifser babındandır. Alimler diyorlar bu istifser yani so, sorma babındandır. Çünkü biliyorlar ki Allah Teala diyor ben bir halife yer üzerinde yaratacağım. Melekler diyorlar ya Rabbi biz sana ibadet ediyoruz. Biz neredeyiz? Semadayız. Melek şimdi itaat için yaratılmış. İsyan istese de etsin edemez. Ama yer ehli ondan önce cinler yaratılmış zaten. Oradan biliyorlar. Olara seçim hakkı var. Halife dediği cinler o zaman mükellefiymişler. Seçim hakları var. Halife dediği yerde seçim hakkı var. Seçim hakkı olan işler Ondan dolayı diyorlar Ya Rabbi, dedi siz bilmezsiniz ben bilirim. Bak bazı bazı şüpheden diyor ki, diyorlar ki bunların da itirazı iblis gibidir. İblis de dedi beni ateşten yarattın, bunlar da dedi niye yaratıyorsun? Hayır bunların istifzarıydır, iblis ki esyanıydır, karşıydır. Bunlar istifzar ediyorlar, onun için Allah-u bunlardan soru cevap yaptı. Soru cevap şeklinde olmasını mı meleklerin ki? Allah Teala olar iblis de sordu dedi nasıl ben şey yapayım Allah Teala demedi ona hüccet ihamet etmedi üzerine çünkü o cahil değil ha, direkt rahmetinden kovdu onu ama melekler istifsel sor sorma nasıl yani bilmek babında yani sorup bir öğrenmek babındadır onun için Allah Teala dedi, ben bildiğimi siz bilmezsiniz ey melekler dedi bakın söyleyin bana bu adları nedir yer üstündeki bütün eşyanın adını nedir? Dediler, Subhanneke Ya Rabbenim. Biz bilmeriz Ya Rabbi, seni tenzih ederiz. Sen bize ne öğretmişsen onu bilirsin. Sonra, Alleme, asma alleme Ademe Esme'e kulliha. Hazret Adama bütün esmayı öğretti. İşte bu dağdır, sudur, yemektir, meyvedir, cennettir, cehennemdir, ağaçtır. Ondan sonra dedi, ya, Cibril, ya Adem söyle bu adları. Adem aleyhisselam hep bütün adları saydı. Saydığında onlar nereylediler? Sen bilirsin biz bilmeriz yarabbim. Ondan dolayı meleklerin sorgusu burada öğrenmek sorgusuydu. itiraz sorgusu değildi İbliski itiraz sorgusuydu. Evet. Evet. Ee... Son soru. Kiramen katibin melekleri sesli söylediğimiz şeyleri mi yazar sadece? Yoksa gizliden söylediğimiz şeyleri de yazarlar mı? Evet arkadaşlar şimdi biz miskali derken nedir? Miskali gözden gözden görünmeyelim. İman nerededir? Kalp, dil, amel. Ameli görüyor melek. Dili eşitiyor. Kalbi bilmez mi? Çok ibadetler kalpten olur. Melek bilmez mi bunu? kalbinden senin miskal-i bir şey geçse melek bilir, yazar onu. Şimdi biz bunu iyi anlıyoruz. Eskiden sahaba nasıl anlamış? Yani tabir-i halk dilinde halal olsun desek bile sahabalara çünkü iman etmişler bir şey bilmeden. Biz şimdi biliyoruz. Desem bana bu küçücük yaprağı kim tartar? Eskiden nerede böyle terazi vardı? Şimdi dijital teraziler var, havayı tartıyor tozu tartıyor. Ha? İşte bu Rabbül Alemin terazesini ana bizim aklımız yetmez. Misqal zerre. Anladın mi? Kalbinden ne geçse melekler bilir. Kötü geçse kötü yazar, iyi geçse iyi yazar. Ama sen bir kötü geçti Onu amel yapmasan, ha? Onu Allah Taala sana günah yazmaz. Ama o ameli Allah rızası için yapmadın, sen onda ne yazar? Hasenet yazar. Evet. Allahu alem. Selamunaleyküm.